Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Bir Sanat ve Sanatçılar programında yine beraberiz. Biliyorsunuz bu programımız sinemadan tiyatroya, operadan edebiyata, dansa uzanan çok yönlü bir program. Ve her programımızda hangi alanı sanat alanını seçtiysek onun ünlenmiş, o alana e, uzun süre emek vermiş, ürünler ortaya koymuş, sanatçılarını davet ediyoruz. Ve bu davetin ardından sanat birey, toplum birey, sanatların kendi aralarındaki ilişkiler, bağlantılar, e, özdeşleştiği e, alanlar, e, yanlar gibi açmaya çalışıyoruz. Ve dolayısıyla da e, konuk ettiğimiz sanatçımızı e, çok daha yakından tanımış oluyoruz. Bugün, bu haftaki e, konuğumuz benim de ee candan, ta liseden arkadaşım, yıllarca beraber tiyatro yaptığımız, o zaman da bu sinema ee tutkunu olan bir arkadaşımız, bir sanatçımız İsmet Arasan. İsmetciğim hoş geldin. Hoş bulduk sevgili ülküm. Şimdi ee İsmet Arasan en son Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Belgesel Dal'da Altın Portakal ödülü kazandı. Adakale Sözlerim Çoktur adlı belgeseliyle. Bu son derece sadece ülkemiz için değil, uluslararası bir ödül olduğunu biliyorsunuz. Bu yüzden ülkemiz adına da e, sevinçli bir durum doğurdu. Ondan önce bunları tek tek konuşacağız ama e, ben böyle bir giriş uygun gördüm. E, İstanbul Film Festivali'nde yine bir ödülü var. E, bir belgesel idi o filmde. Son Ubıhlar. Bunları konuşacağız. İsmet e, lise yıllarından İsmet Arasan lise yıllarından hem tiyatro yapardık hem de olağanüstü güzel şiirler yazıp e, biz arkadaşlarıyla e, paylaşan e, bir sanatçımızdı. Bunlar birçok dergilerde yayınlandı bu şiirleri. Ve e, İsmet buna ara vermedi aslında. Fakat e, sinemacılık e, daha ön plana geçti. Çünkü kendisi sinema eğitimi aldı. Bir sinema tutkunu olarak e, sinema eğitimi de aldı. Süha Arın gibi, Halit Refi gibi e, ustaların. Biri biliyorsunuz Süyar'ın dünya çapında tanınan bir belgesel sinemamcımızdır. Halit Refi'yi malum Türk sinemasının önde gelen yönetmenlerden biridir. Onların yanında çalıştı, asistanlık yaptı uzun yıllar. Ve bütün bunları ayrı ayrı konuşacağız. Şimdi ben sondan başa doğru gitmek istiyorum İsmetciğim. Adakale sözlerim çok durdan söz edelim. Bu altın portakal ödülü, yeni bir ödül. En son aldığın ödül. Bundan söz edelim. Ben filmi seyrettim. Hakikatten olağanüstü. Ee, ...bir belgesel filmdi. Evet İsmet. Ben... Ee, ...Adakale e, filmini... E, ...yıllar önce... ...20 yıl önce... E, ...Saygıdeğer Hocam... E, ...ben de büyük emeği olan... ...Metin Erksan'ın... ...bir e, işaretiyle... E, ...konu olarak fark etmiştim. Aile olarak... Rumeli'den gelen bir, e, geldiğimiz için ayrıca Rumeli'de e, film konusu olabilecek konulara, Rumeli'nin folkloruna, e, kültürüne ve tarihine karşı zaten bir hassaslığım vardı. Ama e, Metin Aksa'nın özel olarak e, Adakale ne kadar güzel bir evet. e, sinema konusu olabilecek e, meseledir. Değişiyle ben Adakale ile ilgili diğer okumalarımın yanında Adakale ile ilgili küçük küçük araştırmalarıma başladım. Bu yıllarca devam etti. Uykuda kaldı ama hep onu besledim. Hı hı. E, sonra e, bundan 3 yıl önce ee, Kültür Bakanlığı e, bundan e, 2000 yılında 9 yıl önce 2001 yılında daha doğrusu Safranbolu Belgesel Film Festivali'nde bir proje olarak proje dalında e, birincilik aldı Adakale e, projesi. Güzel. ve güzel. Beni maddi manevi olarak onurlandırmış olduğu bir Anadolu'nun dünya güzeli bir kasabasından hı hı. ki e, benim için yine çok anlamlı o zamanlar ışıklar içinde Uyusun e, rahmetli hocam Sühar'ın yaşıyordu. Ve onunla birlikte oradaydık ve onun Safranbolu'yu koruma altına alınmasına yol açan Safranbolu'da zaman filmiyle ektiği ve sonradan da Safranbolu'nun bir kültür merkezi haline geldiği bir zamanda Safranbolu bana bir tür vize verdi, el verdi, çok yolumu güzel, açtı. Bu benim için çok anlamlıdır. Bunu belirtmek istiyorum. Sonra ardından ben Kültür Bakanlığı'na başvurdum. O onlardan e, e, destek aldım. Destekle Türkiye, Romanya ve diğer ülkelerde ülkelere dağılmış e, Adakale ile ilgili e, bütün arşivlere uzanma fırsatı buldum ve yerinde gözlemler yapma fırsatı buldum. Özellikle Roman, Romanya'daki arşivler, ulusal arşivler, evet. Romanya'nın e, resmi e, yetkilileri, kurumları ve özellikle İstanbul'da bulunan Dimitri Kandemir, e, e, Roman Kültür Merkezi e, ve e, Merkezin Başkanı Profesör Mihai Maxim bana e, çok yardım ettiler. Ve bu filmin gerçekleşmesinde R Romanyalıların gerçekten çok önemli ve anlamlı katkıları oldu. Fakat Adakale bir Türk adasıydı. Tuna nehrinde ve 1970 yılında sulara gömülene kadar yüzyıllar boyunca Rumeli fethini Avrupa'ya Türklerin yerleşmesiyle birlikte bütün harplere, bütün antlaşmalara, bütün sosyal depremlere rağmen her zaman bir Türk kolonisi olarak kalmış bir ileri karakol. Çok, idi. Çok ilginç, evet. Bu ı, ileri karakolun kendi içinde ve çevresindeki farklı etnik gruplarla barış içinde kendi kültürlerinin güçlü bir Türk kültürünün getirdiği ve çok değişik ve güçlü folkloru, Türk masalları varmış. Iı, ben ıı, okudukça hayretlere düştüm. Örneğin ıı, Adakale'de ıı, kere olan Adakale'de yaşamış gibi Keloğlan'ın Adakale'ye as masalları var. Türk masallarında Adakale masalları aylık kodlamaya tabi tutulmuş. Asıl önemlisi 1900'lerin başında değil 1882 yılında hı hı. dünyanın ünlü, en ünlü Türkologlarından Macar bilim adamı Kunoş. İgnaz Kunoş. Adakale Türk masallarını iki yıl boyunca inceleyip aynı zamanda diğer türkülerini derleyip 3000 türkü. Binlerce yüzlerce masal derleyip dünyaya Türk kültürünün henüz halk kültürünün Türk kültürü Türk halk kültürünün bilinmediği hatta yok sayıldığı Tabii. bir dönemde. Tabii. Bizim Billur Köşkümüzün kapısını aralanmış. Peki bu bizde de yayınlanmış mı masal bu derlemeler Evet bunlar. Şey bunların önemli bir kısmı yayınlandı. Fakat bir kısmı ne yazık ki hala yayınlanmadı. Hı hı. Örneğin yani biz Rum, Rumeli'deki halk kültürü belgelenmemiştir. Adakale çok ilginç. Rumeli'de çeşitli sosyal, kültürel ve tarihsel zorunlulukların sıkıştırması altındaki e, yozlaşmaya uğrayan Türk kültürü başta olmak üzere Tuna boyundaki bütün halkların gizli hafızası gibi fanus işlevi görmüş. Çünkü nehrin içinde bir ada. Bir kale içinde yaşıyorlar ve çatışmayı özendirmiyorlar. Zaten sevgi dili kullanıyorlar. Yani ve bir sosyal ya da askeri bir özelliği taşımadığından artık o e, eskiden çok büyük bir anlam taşıyormuş. Tabii. Bir tür gözden çıkarılmış, izin verilmiş, anlaşmalarda unutulmuş. Ve 1923-24 Lozan Anlaşması'na kadar Lozan Anlaşması'nda bile Adakale misak-ı milli sınırları dışında olduğu halde... E, İsmet Paşa tarafından gündeme getirilmiş. Özellikle. Hmm. Çünkü karşılığında bir şey alınması için. Ata Romenler, İngilizler çok şaşırmışlar yani bu nasıl olabilir diye. Fakat Adakarililer 1970'de Lozan Anlaşması'nda konulan bir hakları gereği kendi ülke Türkiye'yi başka ülkeleri seçme hakları olduğu için ada suları altında kalacak, kalacağı zamanda bir trajik bir serüven yaşamışlar. Ben de hepsine ulaşmaya çalıştım. Büyük bir çoğunluğuna ulaştım. Film çekiminde e, ulaşabildiğim yaşlı ve hafızaları çok zengin. Adakalelilerin birçoğu artık aramızda yok. 70 saatlik sözlü tarih kaydı yaptım. Çok güzel. Evet. Bundan 54 dakikalık bir belgesel çıkardım. Ve bunu şimdi seyirciyle paylaşıyorum. Antalya e, e, Festivali dışında TRT de bana bir ödül verdi. Ve diğer emeklerimi dikkate alarak... Evet, evet Kruva Folklor Araştırmaları Derneği de ilk defa bugüne kadar verdiği yıllardır ödülleri içinde bir belgesel sinemacıya hizmet ödülü, Çok onur şey, ödülü vermiş evet, oldu. Evet. Ben kendi arkadaşlarım ve bu alanda çalışan kişiler açısından birbirimizi fark etmek, birbirimizi yaşarken alkışlayıp yol açmak anlamında bunları onurla hatırlıyorum. Ama asıl olan şeyin şu olduğunu düşünüyorum. Adakale benim işlerimden sadece biri, yapabileceklerimden birisi. Arkadaşlarımın da hayallerine baktığım zaman şunu görüyorum. Dünyada, e, dünya hızla küreselleşme adı altında biricik, farklı, e, değişik renkli o, o, kültür ve tarihsel değerleri kaybediyor, kaybetme tehlikesi altında. E, i̇nsanlığın hafızasındaki boşlukların acil giderilmesi, kayıtlanması ve kök hafızalarının... Bütünlenmesi için belgesel sinema çok tarihsel bir işle yerine abi. getirmekle karşı karşıya. Abi, abi. Bizim bu görevi yerine getirme aşkımız, şevkimizle ilgili hiç ve estetik düzeylerimiz, teknik standartlarımız falanla ilgili hiç derdimiz yok. Değil mi? Sadece, Değil mi? Evet. sadece bizim daha çok... ...maddi desteğe ihtiyacımız var ve Türkiye'nin ve dünyanın bütün çocukları, yaşlıları, gençleri giderek daha temiz ve daha gerçek olanla ilgilenmeye başladılar... ...ve zaten Türk sineması bir Rönesans yaşıyor, Türkiye'deki sanatçıların ve bilim adamlarının dünyadaki gibi çok önemli şeyler yapacaklarına ve yapmakta olduklarına inanıyorum... ...biz dünyaya söyleyecek çok güzel şeylerimiz var... Heyecanla yaşıyorum evet. ben e, şimdi, sevgili yükü heyecansız yaşanamıyor. Kuşkusuz kuşkusuz. Evet. Şimdi burada bir ara verip e, sevgili dinleyicilerimiz bu arada e, ödül aldığını söylediğimiz ve şimdi üzerinde e, İsmet Arasan'ın konuştuğu ''Adakale Sözlerin Çoktur'' e, belgesel filminden bir bölüm e, aktaracağız. Şimdi bir bölüm derken tabii ki bu bir film nasıl aktarılacak acaba çünkü burada Görüntünün olağanüstülüğü yanında üzerine bindirilen ses de olağanüstü. Bir e, türkü var burada, bir anlatım var. E, bunu e, izleyelim bir kısa e, aranın ardından e, arada daha doğrusu sonra e, söyleşimize devam edelim. 1963 yılıydı. Ada kaleliler camide toplandılar. İmam Recep Hoca acı haberi veriyordu. O gün orada adalıların dramatik kaderini paylaşan bir kişi daha vardı. Konstantin Nikolaescu Plapşor. Bu bilge Roman bilim adamı Adakale ve çevresinin kültürel varlığının korunmasına yönelik çabaların öncüsü olacaktı. Kaybolacak bir yurdun ağrısı başlamıştı. Evler yıkıldı. Kalenin kapıları kemerler söküldü. Kale düşüyordu. Yugoslavya ve Romanya'nın kurtarma çabalarına... ...Ada Kale için UNESCO'dan destek geldi. Adaya özgü hayvanlar, bitkiler saptandı. Klopşor'un tasarımına göre... ...görkemli kale ve ada evleri... ...bir açık hava müzesi olarak... Tuna Nehri'ndeki Şimyan Adası'nda yeniden ben kurulacaktı dikendim, ettim, varamam, geçer, 600 kişi şaşkındı benimle, 70 aile Türkiye'yi, geri kalanı Romanya'yı seçti Aileler parçalandı Uyum sağlayamayıp yeni yollara düşenler oldu Ayrılığın bilmezdim o sen getirdin başıma. Dersim derman Allah'tan bana kova neylesin er bana Şu karşıki sevdiğim, Şimdi e, İsmetçim ee, son ubıhlara gelelim biraz da. Şimdi e, e, dinleyicilerimiz için ben de çok yakından bilmiyorum doğrusu. E, filmi izlemiştim ben festivalde. E, ayrıca üzerine çıkan yazıları da okudum. E, son derece ses getiren bir ödül oldu bu. Son ubıhlar belgesi. İlk önce ubıhlardan ilk önce söz edelim. Dinleyicimize bunu anlatalım. Sonra filme dönelim. Ee, şimdi aslında e, şöyle herhalde demem gerekiyor. Ubıhlar Kafkasya'nın yerli halklarından birisi. Ee, sayıca az olan tarihi boyunca ee, ve ubıhça denilen bir dil kullanan, e, kendi dilleri, ana dilleri olan e, e, etnik yapısı, kültürü, folkloru, Kafkasya'nın e, genel renginden e, rengi içinde ama kendilerine has bir bölgede farklı e, sesler, türküler, değerler geliştirmiş e, bir halk. Bu halkın Anadolu ile ilişkisi Osmanlı İmparatorluğu'nun çok eski dönemlerinden başlıyor. Kafkasya'dan Anadolu'ya e, ilginç e, göçler var. Halklar arası... Kabileler arası, tıpkı Kadeş Anlaşmasında bile olduğu gibi anlaşmalarda, e, ticarette bir iyi niyet gösterisi olarak evlenmeler e, çok e, e, önem kazanmış. Uba kabilesinden kabilesinden insanlar, kadın ya da erkek Osmanlı sarayında ilk balerinlere ve padişahların anneliği. Ovan kazanmalarına kadar uzanıyor. Çok güzel, çok ee, ilginç. Ubhça, ubuh olanlar bugün Türkiye'mize çok ubh vardır. Ünlü ee, bunlardan birisi diyelim ki bir hıfsız topuz olabilir, iletişimci bir tanesi İhsan Sabri Çağlayangil olabilir. Çok ilginç. Ee, bir, bir tanesi paşalıların toru, zaten paşalıların son parçaları saymamız lazım. Abdülhamit, Abdülaziz gidiyor böyle şeyler var. Çünkü haremde ubh kadınları var. Ve onlar çok özel bir Kafkasya öğretisine ve terbiyesine sahip çok düzeyli bir sosyal hayattan geliyorlar. Çok da güzeller zannediyorum. Ayrıca fiziksel olarak özel bir insan güzelleri, çok insan güzelleri ama ruhsal güzellikleri ve terbiyelerini e, aldıkları için çok ışıklı insanlar olarak görmemiz daha e, önemli. Peki bu e, şimdi e, şimdi bunu belgesel, e, şimdi bunu belgesel e, çektiğim film bağlamında evet. biraz istersen bize aç. Evet. Ben neden? Yani bunun ha, hangi açılardan... yaklaştım? Evet. Tabii yani tabii çok ki. mesela ben şimdi. o filmden önce açık söyleyeyim ben böyle bir benin varlığından haberim yoktu. buhları ha. duymamıştım açıkçası. Ş tabii ki. Şimdi sevgili ülkü ben e, seni beni ve bizim yaşadığımız ee, dönemi yani 1959 50'lerin 50 sonunda doğan 59'lar 50'lerde doğan 50'lerin sonunda doğanların e, belki de 1960'la 60'la 70 arasındaki bir dünyanın cennetine yaşadığımızı düşünüyorum ve halk çocukları olarak bizler dünyayı anlamak, gerçeği kavramak ve kucaklamak için Sadece meslek olarak seçtiğimiz alanlarda değil, o alanın gereği olarak ayrıca tarihten folklora, folklordan şiire, tiyatroya kadar sokaklarda bile insanlarla konuşarak, pazarcılık yaparak hatta biz gerçeği aradık. Ve ben tarih okumalarım sırasında okurken ubuları fark ettim. Ve e, ubuhçanın kaybolma tehlikesi altında olduğunu son Ubıh dilini konuşan son Ubıh'ın... E, manyasını Hacı Osman Köyü'nde yaşadığını öğrendim. Tefik Esenç amca o sırada 81 yaşındaydı. Evet. Ben 33 yaşındaydım. Yıl 1987 idi. Evet. Ve onu aramaya başladım. Hiçbir şeyi aramak ve bulmak kolay olmuyor. Ve çok e, ilginç yani filmin dışında... ...başı başına bir hikaye ya da roman konusu olabilecek çok şey var. Ama kısaca şunu söyleyebilirim. Ben... Manyasın Hacı Köyü'ne... ...arkadaşlarımla birlikte... ...ve bu filme gönül veren... ...emek veren... ...hiçbir maddi talebiye olmaksızın... ...bizim gibi... ...Müşü Kenter, Serra Yılmaz... Evet. ...Jean Paul Miklo... ...Cüneyt Duru, Ezgi'nin günlüğünden... ...gibi çok alanlarında... ...değerli sanatçılarla... ...yani diğer... E, ...zaten arkadaşlarım hepsi... E, e, ...hepsi biricik ve değerli... ...biz el ele bir aşkla hiçbir karşılık beklemeden bir görev duygusuyla o manyas'ın Hacı Osman köyündeki insanlık dramını paylaşmak bütün dünya insanlarıyla paylaşmak benzer olguların karşısında bir duyarlılık yaratmak ve onların acısını acısını Almak da değil, e, trajedisinin, trajedisinin yolculuğunun e, aslında hepimize ait bir yolculuğun evet. işaretlerini de taşıdığını, çok güzel. bir dilin kaybolurken aslında ölüme yalnız gitmediğini, bizden de bazı parçalar götürdüğünü... Bravo. Şurada bir şey söylemek isterim doğrusu. Yani çok hoş bir cümleydi şimdi söylediğin cümle. Ben e, iki, iki dönem Ruslararası Dünya PEM merkezleri e, Türkiye merkezinin ikinci başkanlığı yaptım. Şimdi oradan da daha yakından bildiğim için söylüyorum. Yani yönetmeliğini, uluslararası irtibatları, zorunlulukları anlamında. ikinci maddesi eğer herhangi bir ülke, dünyanın 252 tane PEM merkezi vardır dünyada. Açılabilmesi için, genel merkezin bunu genel kurulda kabul ettirebilmesi için birinci madde dillerin korunmasıdır. Neresi olursa olsun, hangi kıtada olursa olsun. Eşit yaklaşarak dillerin korunmasıdır. Elbette ki dillerin korunmasının bir kültür boyutu, kuşkusuz zaten kültür boyutu, bir de sanat boyutu tabii ki e, var, yaygınlığının korunması anlamı. Bu yüzden o cümleyi çok önemsedim. Ve bizim Türkiye'nin de şu o cümleyi kendi kendine her insanın tekrar etmesi gerektiğini de söyledim. Şimdi herhangi bir şeye karşı olabiliriz. Eleştirebiliriz, doğrudur. Hatta tam tersine onu 25 derece, 30 derece başka yere de döndürebilir. Ama dilleri, diller... Bir insanın annesinin sütüdür. Bir kimse bundan, bundan tersini söyleyemez. Kesinlikle ben e, e, son seslerin bizim ülkemizde e, ana dil konusundaki duyarlılığın farklı algılanmasında çok önemli katkıları olduğunu biliyorum, Değil mi? Değil mi? yaşadım, gördüm, paylaştım, gözlemledim. Fakat şunu da söylemek istiyorum. Devletimizin son sesler... Filmi sivil, bağımsız bir filmdir. Ama 1987 yılında Kültür Bakanlığı e, Son Sesler filmine üstün başarı ödülü verdi. Tabii. Ve ana dil konusunda Son Sesler TRT'de yayınlandı. Birçok e, televizyon organında yayınlandı. Ve bir şey söylemek istiyorum. Son Sesler filmi 26 dakikalık bir belgeseldir. Hı hı. Yurt içinde ve yurt dışında hala internet ortamında bile veya başka şekillerde. E, ne yazık ki ama ilginç en çok çalınan belgesellerin başında geliyor. Ya. Çalınıyor. Çünkü çünkü çalınacak bir değerde bir şey var. Öyle ya. Ama bilgi herkese aittir kuşkusuz. Telif hakları da kutsaldır diyelim. O ayrı bir o olay. Ayrı bir olay. Fakat şu var. Ben on, onların hepsinin ötesinde bir şey e, söylemek isterim sevgili e, e, ülke Ayvaz hocam. Şöyle bir şey var. Çünkü bunu söylerken birden de aklıma geldi. Çünkü siz e, yani ülkeye hayvaz hocam yani bizim yaşadığımız, baylaştığımız lise döneminde birçok e, sanat e, dokusu, kumaşı içeren insanın ortaya çıkmasına büyük emeği geçen bir insansınız. Aman ben efendim. bunu yani bunu bir gönül borcu olarak ifade etmek istiyorum. Teşekkürler. E, bu, bu sohbetin keyfini de e, paylaşırken bunu belirtmeyi gönül borcu sayıyorum. Şöyle bir şey var e, hocam, son sesler gibi Anadolu'muzda çok önemli, hala tehlikede olan ve çok ciddi tehlike altında olan diller de var. Fakat dillerin oluşması, dillerin varlığı, e, yaratılıştan gelen tartışılmaz bir hak ve kutsallık içeriyor. Tabii. Aynen dediğiniz gibi. Fakat e, şöyle bir şey var, e, ayrıca... Bu kutsallığın dışında tarihsel ve kültürel olarak insanlığın hepsine ait, Bravo. bütün insanlığa ait Bravo. kültürel değerler içerdiği için onun değerini henüz bilemediğimiz için biz tehlikenin farkında değiliz. Evet. Şunu söylemek isterim, örneğin Ubahça'nın 6000 bin kelimesi kaydedildi, hı hı. masallar kaydedildi ça Nasrettin Hoca masalları bile var. İşte e, metinleri değerlendi. Ve hala da çalışması devam e, ediyor. Çünkü kaydedilmiş ama... E, ...deşifre edilip... ...yorumlanamamış metinler var. Abi. Çalışma devam ediyor. Bilim, bilim bitmiyor. Ve şöyle bir şey var. Hiditçe ile ve Apazca, eski Apazca ile... ...ilişkili bir dille... E, ...karşı karşıya olduğumuz için... ...ve kadim bir dille karşı karşıya olduğumuz için... ...bu dilin... Ee, başka dillerle ve Anadolu'nun tarihiyle değil sadece Kafkasya'nın tarihiyle, e, tarihiyle ve Asya'nın tarihiyle ve Avrupa'nın tarihiyle ilgili tabii. çok ilginç e, şifreleri ve anahtarlar içerdiği yeah, ve yeah. başka dillerinde içermekte olduğuna ilişkin e, zaten bilim adamları bir tebessümle ve tevazuyla ve hoşgörüyle e, kabul ederler bu tür gerçekleri. Tabii, tabii. Fakat insanımız Genellikle yurt sevgisini, vatan sevgisini ve taşlık bilgisini uzun bir zamandır sağlıklı alamadığı için herkesin kendisi gibi olmasından farklı anlamlar çıkarıyor. Evet, evet. Oysa eğer biz farklı bir kişi olmasaydı karşımızda farkımızı nasıl anlayacak? Değil mi? Buna büyük bir şekilde yani büyük üzerine çok düşünmemiz gerekir. Bir de... Farklı olarak gördüğümüz insanın genleri bile bizim genlerimizin aynı. Onlara dokunduğumuz zaman biz kendimize dokunuyoruz Tabii. aslında Çok güzel. diye e, bir bilgim, düşüncem ve anlayışım var. E, e, bir bütün oluşturduğumuzu düşünüyorum. E, belgesel sinema yapma e, aşkı ve e, yani 25 yıla aşkı 30 yıla yaklaşıyor hocam. Belgesel Derdinin bana musallat olmasının e, kökeninde gerçek var. Ben gerçeği merak ediyorum. Ama bu gerçeği merak etmemin iki boyutu var. Kendimi anlamak ve kendimi bilmek için bir de yaşadığım bu dünyayı ve evreni ve bu evrenin içinde kendimi ve insanlığı anlamak ve e, paylaşmak için. Yani eğer farkında yaşayamazsak ve sanatın e, ve bilimin Açtığı e, yoldan gidemezsek e, Bizim e, açtığımız yoldan yeterince beslenmeyen e, e, Cahillerin ve e, bilgisizlerin Egemenliği altında dünyanın yakıp yıkılacağını düşünüyorum Ve tarih bunun kanıtıdır Yani e, Ve e, diğer mesleklerin e, Örneğin siyasetin ee, çok belirleyici rolü var toplumların üzerinde. Ee, toplumların hayatı bakımından, insanlarımızın hayatı bakımından bilime ve sanata yeterince ses vermediklerini, onların ortaya koydukluğu, koyduğu gerçekleri ve verileri değerlendirmedikleri, can kulağı ile dinlemediklerini düşünüyorum. Bilmiyorum aynı kanaatte miyiz? Aynen, aynen katılıyorum. Aynen, aynen katılıyorum. Yani kelime kelime katılıyorum. Buradan şuraya geçebilir miyim Şimdi bu son dönem, yani yakın dönem Belge, ...Türk belgesel sineması üzerine zannediyorum ki çok olumlu şeyler içeceğiz. Bunlardan biraz söz edilebilir mi? Genel olarak Türkiye belgesel film dünyası açısından. Elbette. Şimdi Türk sineması bütün planlamalara rağmen... ...bu dış faktörler yani bir paranoya ürünü olan bir şey olarak söylemiyorum. Bu dünyada böyle. Bütün dünya sinemaları ulusal sinema olmaktan çıktılar... Daha doğrusu çıkıyorlar. Burada ulusal sinema yerine başka bir anlamda farklı bir kavram kullanmamız gerektiği ortaya çıktı. Şöyle ki ulusal pazarlar olmaktan çıktılar. Anladım. Ulusal pazarlar olmaktan çıktıkları için... Ee, yani bütün dünyayı seslenen e, filmler yapmamız gerekiyordu. Aslında bu bize bir uyarıydı ve çok iyi oldu bence. E, çünkü biz pazarımızla hedef kitlemizle pazarımıza yönelik e, filmler üretme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştık. Şimdi dünyada e, film e, Türk sineması gerçek bir renesans yaşıyor. Başka sanat dallarında da olduğu gibi bunu. Dünyadaki sinemacılar ve yorumcular böyle değerlendiriyorlar. Belgesel sinemamız e, dünya festivallerinde büyük ödüller alıyor. E, belgesel sinemacılarımızın sayısı ve estetik düzeyi hızla artıyor Türkçü. ve yükseliyor. E, ve Belgesel Sinemacılar Meslek Birliği e, 12.sini şu günlerde düzenlemekte oldukları uluslararası bin bir belgesel ee, Uluslararası Film festivaline sürdürmeye devam ediyor, yayınlarına devam ediyor. Biz şu anda dünyanın bütün belgeselcileriyle birlikte düşünerek dünyaya filmler üretmeye devam Çok ediyoruz. Çok güzel. Şimdi e, sevgili dinleyicilerimiz, biliyorsunuz bizim programımızın sonunda eğer bir, e, bir öykü yazarı değilse, bir roman yazarı değilse, e, çünkü o yazarların kendi eserlerinden bölümler sunuyoruz sizlere. Fakat e, bugünkü konuğumuz İsmet Arasan, e, belgesel sinemacı olarak aynı zamanda bir şairimiz. Ve uzun yıllardan beri üretip yayınladığı e, şiirlerini de kişisel olarak ben ilk şiirlerinden bu yana izlemekteyim. Şimdi kendisinin bir şiirini dinliyoruz. E, görüyorum, üç şiir ayırmıştık fakat zamanımız ancak bir şiire izin veriyor. Evet İsmet Arasan. Buyurun. Şaman Fısıltıları Düşündükçe uzaksın pusal rehayı gökteki çobanı dinle baharın aldandığı hiç olmadı yalan bilmedi ağaç suyun ilmini kim açtı bak karınca yuvalarında cümbüş var sinekler fil ağladı bense dolunay halesine karışır yakarım odunlarımı Asap, key şaman fısıltıları süleymana söyleyin ''Gelmeyecek Zulkarneyn'' ''Hızır hep birden yeşillendi'' ''İşte Alaaddin'in lambası'' ''Mehmene Hatun geldi sonuncu masalına'' ''Konya'da Nevri dönmüş Mevlana'' ''Daha Şemse çatmamış'' ''İbni Arabi çok üşümüş Afrika'da'' ''Yunus'un içinde bir efendi vardı başka'' ''Açıp duruyor gökte menekşeler'' Aborjinler hep mekan aşırı'' ''Ve Dogonlar'' ''Tuhaf kabile'' Sirius'tan indik diyorlar'' Bilgileri yaban, ilkele yazgılı, asap, key, şaman fısıltıları. Biz mağarada uzanmış, uyuyoruz yedi kardeş. Zamansız, efsanelere karışmış, ellerimizde kuru demet çiçekleri, yanımızda kıtmir. Mevlana'nın et, eteğinde kedi olduk sonra. Sus, ne tuhaf şey, her şeyin taze olması Turhan fazarında. Cebimde türlü tohum Askertme altın Soba alacakken çatalca panayırında Ne işin vardı aşkabatta Çakırın ağrısını alır Bir tas suda eğreni gezer Elindeki ayadan tanırdım seni Samıt şarkılarını dinlerdim Ulusu yok Aşireti yok Subaşlarında pazarda meram aynı Diller başka Barışın savaşa yenildiği o itik zamanlarda Usul usul biziz başkası Kalabalıktım Görmediler. Elimde ya da taşım tayfaları iman ettiren temiz akıntıların derin hocası. Büyük bir acı beni bu eşiğe kattı. Asap, key, şaman fısıltıları. Umay ana da gelecek taygadan. Sözleri yürekten, sesi tarazlı. Tarkovski evini bir türlü bitiremedi. Einstein zaten hep dalgındı. Ne bula? ...büyürdü salkımları düşün... ...dökülürdü sır kırıntıları... ...işte formüller... ...işte İstanbul ve matematik... ...kokain, anlaşma ve Beşir Fuat... ...ve Delirium boğazda viran Osmanlı... ...asap, key... ...şaman fısıtları... ...şimdi... Çınarlı meydanlarda sesildiğin mühürü Romalılardan kalma çamur kaplıcasında dullar var. Soğukluk içiyorlar sofada. Meduzalar şaşkın. Biz tablo oynuyoruz Bergama çarşısında. Trajedilerden yorgun ve kral masala, masallardaki gibi hasta ve yine aciz hekimler, şifalı ot yığınları tepelerde, küpler inliyor nasıl da yankılı, yoksulları doyurmamışlar, savaş gerekiyormuş komşularla, insan hep ucuz, örtmek için bir ayıbı, asab keyf. Şaman fısıltıları, işte kendini kusayan insan, unutmuş darasını, yeni dünyalar kuruyor, silahlar ortada, yazının rengi tekrar kırmızı, büyücüler afallamış, bilmezler, bütün belirtiler küçük bir kıppe kapatıldı, dağlar kımıldanıyor, cümle hayvan kaşışmada, sularda bir telaş, kalplerde çıtırtı, asap. Key şaman fısıltıları içinde çakılmış ağrı dağı Kazancıbeli Urfa'da mırra Çanakkale'de kar sesi var Munzur'da sağanak başladı İstanbul hep insan Silme Erguhan nakışlı Balıklar kaynaklara doğru yüzüyor Aşıklar coşmuş can evinde Bozlak yürz yürek yırtıyor Öteden herkesin kıyameti Ayrı ayrı mı Asap Key şaman fısıltıları çok güzel bir şiir, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bu haftaki konuğum, e, belgesel sinemacı ve şairimiz İsmet Arasan'dı, arkadaşımdı. İsmetciğim çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim, sağ olun. Hoşçakalın, haftaya görüşmek üzere. Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz